Merhaba, gündemde öne çıkan konular arasında Taksim'de AVM yapmak için yıkılmak istenen Gezi Parkı ile ilgili protestolar vardı. Taksim Gezi Parkı'nın yıkılıp yerine Topçu Kışlısı adıyla AVM'ye dönüştürülmesi projesi nedeniyle gece geç saatlerde kanunsuz şekilde başlayan yıkım girişiminin Gezi Parkı'nda nöbet tutanlarca engellenmesinin ardından yıkıma yeniden başlamak üzere makineler Gezi Parkı'ndaydı. Zabıta ekiplerinin dozerlerle yıkıma yeniden başlaması üzerine Nöbet tutan Taksim Gezi Parkı Derneği üyeleri ve destek için parka gelenler bulundukları alanı korumaya çalıştı. Ancak biber gazlı müdahale gecikmedi. Bunun üzerine protestoculara destek için gelen BDP Milletvekili Sırı Süreya Önder'le CHP'den Gülseren Onanç'ın ısrarlı girişimleri ise kepçeyi durdurdu. Çevik kuvvetin geri çekilmesinin ardından vatandaşların oturma eylemi ise devam etti. Gezi Parkı nöbeti tutanların yaşadıkları sosyal medya üzerinden #geziparkı için Taksim'e ve #ayağa kalk ile an be an internet kullanıcılarına aktarılıyor. Akşam saatlerinde Twitter hesabından eyleme destek verenler arasında eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da vardı. Bir yandan da change.org platformu üzerinden change.org/taksim projesi adresinde herkes için Mimarlık Derneği'nin başlattığı kampanyada imzalar 10.000'in 10 üzerine çıkmış durumda. change.org/taksim Taksim projesi İzmir İl Özel İdaresi 12 köyde uygulanan bir proje ile kırsal kesimde evinde 5 ineği olan ailelere enerji üretimi desteği veriyor. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ile İl Özel İdaresi Torbalı'nın Eğerci köyünde ikamet eden İbrahim Dayar'ın evinin bahçesine bir tesis kurarak evin ihtiyacı olan gaz ve elektriği hayvan dışkısından karşılamasını sağladı. Bahçeye kurulan biyogaz tesisi günde 25 metreküplük üretim yapıyor. Hayvanlardan sağlanan gübre sisteminin beslenme tankında suyla karıştıktan sonra reaktör tarafından fermente ediliyor ve elde edilen gaz gazometre cihazına aktarılıyor. Burada depolanan gaz evin kombisini mutfakta ve ocağa ve 5,5 saatlik kapasiteye sahip de jeneratöre veriliyor. Evin tüm ısınma, pişirme ihtiyacı biyogazla karşılanıyor. Yaz aylarında ısınma ihtiyacının azalmasıyla elektrik üretimine yapılabildiğini belirten İbrahim Dayar, TEDAŞ'ın enerji satışı konusunda sözleşme aşamasında olduklarını da belirtti. Bu şekilde TEDAŞ'ta üretilen elektriği satın alabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Yeşil Kamera Kısa Film Fest yarışması Sinema sanatçısı Edison başkanlığındaki jüri üyeleri dereceye giren filmleri belirledi. Ana teması çevre sorunları olan yarışma için 65 üniversiteden 170 başvuru yapıldı. Dereceye girenlerin 8 Haziran'daki ödül töreninde açıklanacağı bildiriliyor ve proje içinde 30 bin liralık bir büyük ödül var. Gençlerin çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak için düzenlenen kısa film yarışmasının başvuruları. Arasında tehlikeli atıklar, atık yağlar, özel atıklar, sanayi sürdürülebilir ekonomi, iklim değişikliği gibi 5 farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödül töreninde başarılı olan katılımcılara toplamda 84.500 liralık bir ödül dağıtacak. Jüri Başkanı Edison gençliğin çevresel konulara karşı çok duyarlı olduğunu, yarınlara sağlıklı şekilde ulaşabilmek adına bu gençliğin projelerine ve bakış açılarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ve işte bu gençlik Taksim'de şu anda ses çıkartıyor. Onları orada da dinlemenin zamanı. Bilim insanları yüzyıllar önce küçük buz çağı dönemine de donan bazı bitkilerin yeniden yeşerdiğini açıkladı. 400 yıllık kara yosunu örnekleri laboratuvar koşullarında canlanıverdi. Araştırmacılar bunun döngüsel uzun buzul çağlarının ardından ekosistemlerin yeniden nasıl canlandığına dair önemli işaretler verdiğini söylüyorlar. Kanada'nın Kuzey Kutup bölgesindeki Teardrop buzulu civarında araştırma yapan Alberta Üniversitesi ekibinin elde ettiği bu bulgular Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Bilimler Akademisi yayın organında yayınlandı. Çok prestijli. Bölgedeki buzullar 2004'ten bu yana artan bir oranda yılda 3-4 metre küçülüyor. Buzulların erimesi nedeniyle bazı topraklar yaklaşık olarak 1550-1850 yılları arasında yaşanan ve küçük buzul çağı olarak adlandırılan dönemden bu yana İlk kez gün ışığına maruz kalıyor. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 1 ve 2 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Levent Kültür Merkezi'nde yaşam ve çevre politikaları Çalıştayı düzenliyor. Çalıştayda ayda metalaştırma tehdidi altındaki biyoçeşitlik ve su, enerji politikalarının doğal varlıklar ve alanlar üzerinde yarattığı tahribat, rant odaklı kentsel dönüşüm planları, endüstriyel faaliyetlerin barındırdığı çevresel riskler, Doğanın metalaştırılmasının sosyal kesimler üzerindeki etkileri ve son olarak da tüm bu sorunların temelinde yatan çevre politikaları tartışılacak. Çevre mühendisleri odası üyeleri doğanın tabanına dair uygulamaların arttığı bir dönemde bu çalıştığı bir araya gelen bilim insanları ve tüm dinamikleri bir araya getirerek mücadele için bir işbirliğini hayata geçirmeyi amaçlıyorlar bu toplantıda. Türkiye'de hızlanan kent alanlarındaki ve doğal alanlarındaki yıkım. O raddeye vardı ki artık programımıza dahi sığmaz oldu. Bir yandan size güzel haberler vermekte de zorlanıyoruz doğrusu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için mücadele zamanı. Esen kalın.